Çıkkastı Kainat bugün 17 Mayıs Çarşamba. Yıl 2017, ay 5, gün 137, Hızır 12. 1438, hicri Şaban 21, 1433, Rumi Mayıs 4. Dünya Haberleşme Günü. Günü sözü, yalana borçlu olduğumuz mutluluk, gerçek mutluluk değildir. Heinrich Heine. Günü tarihi, 137 yıl önce bugün... 17 Mayıs 1880'de Tanzimat Edebiyatı döneminin en seçkin şair ve yazarlarından biri olan Ziya Paşa, Adana'da vefat etti. Memlekette meşru yönetimi kurmak için Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne girmişti, Namık Kemal'le birlikte Paris'e kaçtı, daha sonra Londra'da Namık Kemal'le yine birlikte Hürriyet Gazetesi'ni çıkardı. Abdülaziz tahttan indirilince marif müsteşarı, maliye bak, e, eğitim bakanı oldu yani. İkinci Abdülhamit İstanbul'da kalmasından kuşkulandığı için vezirlik rütbesiyle Suriye, Konya ve Adana valiliklerine gönderdi. Şimdi bir şey okuyacağız Ziya Paşa'da. bir Adem bulamazsın. Adem görünen harları Adem mi sanırsın? Açıklaması Dünyayı arasan binde bir insan bulamazsın. İnsan görünümündeki eşekleri insan mı sanıyor? Günün tarihi 65 yıl önce bugün 17 Mayıs 1952'de romancı Memduh Şevket Esandal vefat etmişti. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi Merhaba herkes. Açık Radyo Bursa 94.9. Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tuhumbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Bessie Smith'ten Nobody Knows You When You're Down and Out adlı parçayı e, dinledik. Blues çok ünlü bir Bluescudan çok ünlü bir blues parçası, bir türkü diyebiliriz. Amerikan siyahlarının türküsü. Jimmy Coxla Robert V'nin kaleme aldığı... ...Ve Bessie Smith tarafından seslendirilen bir parçaydı. Ya özetle şöyle diyor. Bir zamanlar milyoner hayatı yaşıyordum. İstediğim gibi para harcıyordum. Bir sürü arkadaşım vardı. Hani hepsini kaçak, viski, şampanya, şarap ısmarlıyordum. Sonra düştüm. Ondan sonra tek bir arkadaşım bile kalmadı. Gidecek yerim de yoktu. Dolayısıyla da diyor parasız, pulsuz, otsuz, ocaksız olduğunda seni kimse tanımaz. Kapısın, kapının önüne gitsen kapıdan bile bakmaz diye siyahların genel olarak durumunu ve yoksulların durumunu anlatan bir Türkü çağırdı. Neden çaldığımızda şimdi bırakalım Galiano anlat. Kadınlar. Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Bessie 1927 New York Bu kadın kederlerini anlatan şarkıları cennetin sesiyle söylüyor ve o şarkı söylerken kimse sağırmış ya da dalgınmış gibi yapamıyor. Derin gecenin ciğerleri, aşırı derecede şişman, aşırı derecede siyah, bes ismen yaratılışın hırsızlarına lanet okuyor, onun blues şarkıları, kenar mahallelerin yoksul ve sarhoş zencilerinin dini maaşları, dünyayı hor gören beyazların, maçoların ve zenginlerin tahtlarından ineceklerini müjdeliyorlar. Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık tarihte bugüne göz atalım 1954'te bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde siyah çocukların beyaz çocuklarla aynı okula gitmelerini önleyen yasa yürürlükten kaldırılmış 1954'te 63 yıl önce sadece yoksa ondan önce beyazlarla siyahlar aynı okulda bulunamıyorlarmış renkli derileri farklı eğitimleri de farklı olsun diyorlar anlaşılan Neyse yürürlükten kalkmış ama hala muazzam bir ayrımcılığın dünyada Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere devam etmekte olduğunu gösteren çok sayıda işaret var önümüzde. 1989'da bugünse Çin Halk Cumhuriyeti'nde hala çok yakından hatırlanan, yani Çin'de hatırlanmayan ama dünyada çok sayıda bir de Çin'de de resmi makamların dışında herkes tarafından hatırlanan bir milyonu aşkın sayıda göstericinin başkent Pekin'in ünlü. Beijing'in ya da ünlü Tiananmen meydanında siyasal özgürlükler talep eden, onların genişletilmesini talep eden ve açlık krevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla büyük bir yürüyüş var. Sonradan tankın önünde yürüyen o tek kişinin akıbetinin ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemedik. Tankları durduran ama böyle bir şey. Açlık krevleri bugün de Çeşitli yerlerinde dünyanın devam ediyor Türkiye'de dahil olmak üzere. Ondan da birazdan bahsederiz. 2007'de bugün de Kuzey ve Güney Kore arasındaki trenler 38. enlem üzerinden giden her iki hükümet tarafından da onaylanmış. Böylece o demilitarized zone denilen askersizleştirilmiş bölgede bir ilk defa trenlerin geçtiği görülüyor ta 1953'ten beri yani Kore Savaşı'nın bir şekilde bitmeyen, resmen teknik olarak hala devam etmekte olan savaşın ama 1953'te ateşkes gibi bir şey oldu işte. O tarihten sonra ilk defa trenler 2007'de 10 geçiyor. sene önce. Evet. sene. Önce. Şu anda yok galiba. Bilmiyorum. Bakmak yani şu anda lazım. haberlere baktığınız zaman Böyle bir tren gidip geliyor mu bilmiyorum. Fırlatılan füzeler, nükleer savaş ya Kore'yi seçersiniz ya bizi de yapılan diplomatik açıklamalar varmış. Ama bebek bu muazzam gösterilerden sonra yolsuzluktan eski giden eski Cumhurbaşkanı kadının yerine gelen şimdiki Cumhurbaşkanı yeniden trenlerde tesis edebilir. Evet. Bu arada ilginç bir kitap çıktı. Daha da Türkçeye çevrildi. Kuzey Kore'nin sıradan hayatları, kıskanılacak bir şey yok ismini taşıyor. Ee, geçtiğimiz senelerde de çıkmıştı İngilizce olarak. Ödüllü gazeteci Barbara Demik, altı Kuzey Kore vatandaşının hayatını 15 yıldan fazla uzun bir süre izliyor. Ve e, bu rejimin altında nasıl yaşandığını gayet, gayet gündelik hayattan aldığı örneklerle, anılarla, hatıralarla bir şekilde kitabında anlatmaya çalışıyor. Redingot yayınlarından çıkmıştı. Bu da ilginç bir kitap, Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça fazla konuşulan kitaplardandı bu. Evet. İnsanlar aşık oluyormuş. Koze, Kuzey Kore'de mesela. Hiç farkında değilsiniz umurunuzda olmayabilir ama ilginç bir şekilde beraber dışarı çıkabildikleri ya da nasıl dışarı çıktıklarını anlattıkları hikayeleri mevcut. içinde barındıran bir kitap. Evet, son derece ilginç bir bölgesi. Dünyanın en bastırılmış, en özgürlüklerin ezildiği ülkelerinden biri. Belki de birincisi. Ya küresel iklim değişikliğine de en fazla etkileyici ülkelerden bir tanesi. Yani Maaşlı, büyük kuraklık muazzam var. kuraklıklarla tamamen belli bükülmüş ve insanların açlıktan öldüğü yüz binlerce insan açlıktan öldüğü bir bölge olarak da biliniyor. Evet. Ama işte Dünya Savaşı da e, oradan çıkabilir. Yani atom savaşı da hatta nükleer savaşta. Pekala. Şimdi günün haberlerine e, bakalım. Öncelikle tabii meşhur görüşme gerçekleşti. Ondan bahsedeceğiz ama e, tam bu görüşme olduğu sırada yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Beyaz Ev'de bir görüşme yaptı. Tam 20 dakika sürmüş. Kimine göre 22 dakika diyor ama bence böyle bir şey değil. 20 dakika denmişse 20 dakika olmuştur. Dün tahmininiz neydi dün? En son tahmininiz? Beş dakika Beş konuşma. Dakika. Yani. Kemiksiz ama değil mi? Kemiksiz. Aslında bir dakika olduğunu da e, düşünebiliriz ama onu belki Cengiz Aktar'la konuşuruz. Yemek falan da yok yani pasta yiyip şey yapmak. Ondan sonra var yemekli var ama orada artık. Yemek yerken konuşmak. Konuşulmuyor böyle evet. resmi şeyler. O Çinli oldu. Evet öyle bir şey değil. Kapsamlı görüşme yapıldı denmiş Cumhurbaşkanlığından da bir açıklama var İbrahim kalın açıklaması ama nasıl bir kapsam olduğunu da anlayabilmiş değilim. Ama oraya geçmeden önce şeyi söylemeliyiz. Yani Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor tabii ama gene de başka bir şey var. Trump'ın başı fena halde dertte. Azil zilleri çalmaya başladı. Impeachment dedikleri bir hakkında görevden alma e, şeydir anayasa gereği Nixon dönemini hatırlatan yani Nixon döneminde maalesef kullanılmamıştı o hak azil hakkı ve o yüzden de bugüne kadar gelmişti fakat e, Trump'ın Rusya ilişkisi konusunda Watergate denilen Nixon dönemindeki ikinci Watergate skandalı ne yolu açıp açmayacağını tartışıyor insanlar çünkü Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Jeff Sessions Rus büyük elçisiyle görüştüğü halde bunu inkar ediyor. Böyle bir durum var. Ülke tarihinin bilinen en ünlü kötü şöhretli diyelim siyasi iskandali olan Watergate ile kıyaslamalar yapılmasına yol açıyor. Watergate'te ne olmuştu? Nixon kendisine düşman bellediği insanların e, şey kayıtlarını Psikiyatrla görüşmelerini filan özel doktoruyla görüşmelerinin de bir takım haydutları gönderip ele geçirmeye çalışmıştık kasada evet. filan böyle onun gibi bir şey yani e, çok e, skandalın o sırada e, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından örtbas edilme çalışmaları'nın esas manipülatörü denilen Nixon'in avukatı John Dean de e, BBC ile. Ee, ...BBT'ye verdiği bir mülakatte... ...bu geçen ay olmuştu... ...ya da... ...iki ay kadar önce... ...Watergate'in ayak seslerini duyuyorum... ...sürekli henüz ikinci... ...Watergate'i yaşıyoruz demek için çok erken... ...ama kesinlikle bu yönde eğilimler görebiliyoruz... ...ve Sessions'ın... ...senat önündeki gerçekleri... ...gizlemesi de bu eğilimlerin... ...sonuncusu diyor... Watergate skandalında da ne olduğunu hatırlatalım. Demokrat Parti'ye bağlı Demokratik Ulusal Komitesi'nin ofislerine dinleme cihazı yerleştirmeye çalışan 5 kişi yakalanmıştı Nixon döneminde. Ve Nixon'ın çalışma arkadaşlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilmişti. Senato'da soruşturma açılmıştı ve sonunda bantların montajlanmış halinde yayınlanmıştı Watergate ile ilgili konuşmaların ama montajda hali olmaz demişlerdi Nixon'a başka orijinallerini sun dedi sonunda da Nixon'la ilgili aziz süreci başlatılmıştı Amerikan Temsilciler Meclisinden yargı komitesinden Nixon'ın gizli dinlemeyle ilgili çabaların örtbas edilmesinden haberdar olduğunu ve FBI soruşturmasının önünü kesmeye çalıştığını da kabul etmiş 4 gün sonra da Amerika tarihinde istifasını açıklayan ilk ve tek başkan olmuştu bunu, az, bunu kabul etmeyip azil şeyini sürdürselerdi bambaşka bir Amerika Birleşik Devletleri ve bambaşka bir dünya olabilirdi diyen de epey insan var çünkü o zaman istifa kabul edilince yargılanmamış oldu korkunç suçlar işlediği halde başkan ve böylece üstü alınmıştı şimdi böyle bir durum var ve saat çalıyor yani The Nation dergisinin Washington baş muhabiri John Nichols ve aynı zamanda da The Capital Times diye de bir gazetenin muhabiri yazarı çok tanınmış yazarlardan John Nichols bir yazı yazmış saat tiktaklar ilerliyor diyor ve azil ...şeyleri başladı diyor... ...özellikle bu Jeff Sessions'ın... ...meselesiyle başlayarak... ...çok acayip şeyler olmakta... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...yani şunu da söyleyelim... E, ...baya... E, ...Rusya... ...büyükelçisiyle... ...ve e, Dışişleri Bakanı Lavrov'la... ...konuşmasında... ...Sergei Kislak yani... ...büyükelçi evde ...geçen hafta oluyor ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la konuşurken bir gün sonra şeyde, FBI yöneticisini de önüne bir not gönderip postaladıktan sonra oluyor bu konuşma. Baş yani polisi şey demiş. Washington Post'a çok ilginç bir yazı çıktı. Trump iki Rus yetkilisiyle, yani Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi'ye övünmeye başlamış. Acayip istihbarat alıyorum ben demiş. Bizim istihbaratımız gibisi yoktur demiş. Intel diyor ona. I get great intel. Yani insanlar beni her gün acayip donatıyorlar istihbaratla demiş. Ve ondan sonra da şeyi anlatmış. IŞİD demiş var ya bir bilgisayar patlatacak demiş uçakta. Onun için hani şeyler konuşuluyor ya. Hmm. Laptoplar evet. filan alınmıyor hani. Bana geldi bilgisi demiş. Işı öyle çalışıyor demiş. Bunu da Ruslara anlatıyor. <gülüyor> Rus dışişleri bakanlığına. Ee, yani Washington Post'tan bu haberi yazanlardan Regmelerle konuşmuşlar demokrasinin adı. Ya Böyle bir şey ilk defa duyuluyor. Böyle Hı bir anladım. şey söylediği için mi hazır edilmesi yakın diyorlar? Hı? Donald Trump'ın bunu söylediği için mi? Yoksa bir şeyle böyle ufak bir USB stick'le ya da böyle bir şeyle ufak bir hafıza kartıyla alıp bunu hadi bakayım evde çalışın diye verip göndermiş mi? E, i̇kisi de <gülüyor> ikisi ya, ikincisi de. İkincisi bilinmiyor bir, ama birincisi biliniyor. Bu evet. sebepten ötürü yani bizim şeyimiz istihbaratımız çok sağlam Amerika Birleşik Devletleri'nin... Ee, bir bombalı saldırıyla alakalı böyle bir şey var dediği için mi azledilmeye çalışılıyor Trump? Ben tam olarak anlamadım. Şöyle, zaten. peki birazcık daha için Çok ilginç bir hikaye yani. Ben de kolay kavrayabildiğimi söyleyemem ama yani e, bir acil şey yapılmış e, basın toplantısı Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster Washington Post'ta çıkan bu hikaye yalandır demiş. Bu şey, şey bizim elimizde istihbarat var böyle bir olay olacak demesi, demesi. Trump'ın Dışişleri Bakanı Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a ve e, Washington Büyükelçisi Kis, Kislyaka söylediği bu sözde bunları söylediği haberi yalandır demiş hı hı. sahte haberdir demiş fakat <gülüyor> çok ilginç bir şey oldu Trump yalan değildir doğrudur dedi ondan sonra. Evet attı tweetle. E şimdi <gülüyor> yani en yakın söz generali yalanlıyor. Generalin yalandır haberini hayır doğrudur diyor. Yani giderek artık işler tamamen çığırından çıkmış gibi görünüyor bana. Sana Kuvvetler ayrılığının olmadığı bir durum yani. İçerikte değil de sanki böyle anlaşmazsızlıktan ötürü böyle bir durum yaşanmış gibi geliyor. Geldi bana açıkçası. Bir ya bir ya Donald ya, Trump yani ağzını en, tutamayan insanlardan bir tane. En yakın adamlarından, arkadaşlarından biriyle konuşmuyor yalnız. Evet evet. Ama, ben dünyadaki iki numaralı güç gücün dışişleri bakanına anlatıyor gizli bilgileri ama paylaşıyor. Bir, yani şöyle düşünün bir yandan da böyle pasta yerken Irak'a nasıl vurduk diye Suriye yaptığı saldırıyı anlatıyordu Çin başbakanı Çinlikle evet. konuşurken. Sonra bunu yalanlamış sonra doğruluyor kendisi doğruluyor. Ama bunu yapmak her başkanın Hakkıdır demiş böyle ilginç çok ilginç şeyler oluyor. Yani ama Ben daha çok şey bekliyordum böyle bir ses kaydı bir oğul arıyor mesela baba ne yapalım ne olacak bu durumlar diye bir damada arayabilir. Onlar da olabilir. Her ama şimdi. bir böyle bir duymak istiyorum o kendi aralarında konuştuğu şeyleri gözümün önünde canlandırmak biraz zor oluyor. Alıştırdılar tabii bizi böyle ses kayıtlarına ondan sonra aklımıza gelmiyor o insanların birbirleriyle ne konuştuğu. ...tasvir biraz gelişkin değil... ...şu anda içinde bulunduğumuz topraklar içerisinde... ...net bir şeyler görmek istiyoruz böyle çıplak... Evet, ...ama tarihte görülmüş... ...en acayip şeylerden biri olduğuna da... ...şüphe yok ve büyük bir... ...yani şirket devletine ve... ...iç ulusal... ...güvenlik servisleri içinde... ...tam bir utanç kaynağı oldu... ...Trump yani... ...baş polise attı arkadan... ...baş istihbarat danışmanının... ...söylediklerini yalanlıyor filan inanılmaz şeyler oluyor. Belki de e, yani şey e, Chris Hedges'de Truthdig'deki son makalesinde şey yazdı analizinde e, Trump e, hastalığın kendisi değil sadece e, semptomlarıdır diyor. Dolayısıyla da atılabilir, azledilebilir ve bütün rezalet devam edecektir diyor. Yani göçmenlere filan yapılan şeyler ve yaygınlaşacaktır bu şirket şeyini yağmasını durduramazsak bu çöküş hızlanarak gidecektir demiş artık bilemiyorum şimdi oradan şeye geçelim 20 dakikalık bir zirve oldu söyleniyor görüşmede toplam 20 dakika olacağı belli belliydi zaten 19.41'de başlamış ve 20 Sıfır birde bitmiş Türkiye evet. saatiyle. 2 saat yerindim. sürmüş heyetler arasındaki görüşme orayı da atlamayalım lütfen. 2 evet. saat oturmuş konuşmuş heyetler. Evet. Ama e, Trump Erdoğan'la uzun ve zorlu bir görüşme yapacağız demiş. Hmm. Ardından öyle mi yiyeceğiz demiş. Zorlu görüşme. Sona ermiş. Toplam 20 dakika. Görüşmenin şimdi dünkü hesaba dönelim. Dün yanlış bir hesap yapmıştım. Şimdi düzeltebiliyorum. bugün efendim. 10 dakikası çeviriyle geçiyor tabii. Çünkü iki taraf farklı dille konuşuyorlar. Biri Türkçe biliyorsun. Hı hı. Türk olan taraf Türkçe konuşuyor. Amerikalı taraf da Amerikanca, İngilizce konuşuyor. Arada da simultane çevirmenler var. Anında çeviri yapıyorlar ve böylece 10 dakika geçiyor. Aynı uzunlukta olduğu da düşünecek olursa konuşmaların. Her iki tarafta toplam 10 dakikalık bir zirve oluyor bu. Evet. Ama <gülüyor> Türk tarafına ya da Amerika tarafına bakacak olsak bu 5 dakika tabii. Çünkü iki tarafa da ancak bu kadar zaman bırakılabiliyor. <gülüyor> ee, şimdi burada dünyanın en önemli meselelerinin Konuşulması biraz zor olabilir bu beş dakika içinde. Çok kapsamlı bir gelişme e, gerçekleşti, görüşme gerçekleştirildi demiş evet. İbrahim Kalın. Yani beş dakikada bu kadar şey anlatılabilir mi? Yani? To the point diyorlar buna. Pat pat pat pat. Karitayı açıyorsunuz, YPG diyorsunuz, gösteriyorsunuz. Nokta mesabesinde. Nokta mesabesinde. Evet Aa, to point nokta mesabesinde o mu evet. Aa işte tamam tamam, tamam nokta mesabesinde bu zamana kadar biz hep to point diye kandırmışlar batı emperyalizmiyle nereden bilem nokta mesabesi olduğunu evet. sağ olun var olun özünüze geri dönüyoruz bu şekilde rica ederim ben, beni mi kutladın nokta mesabesinin bu olduğunu sizin aracılığınızla öğrendim efendim teşekkür ederim rica ederim önemli değil. daha neler öğreneceksin Osmanlıca dersine geri dönmeyeceğiz ama Yok. Evet. Dönüş yok artık. Dönüş olmayan nehre girdik. Şimdi e, Erdoğan Beyaz Saray'da Trump'la görüştü zirvede deniyor. Ortak to basın toplantısında da YPG'nin YPG'nin YPG, YPG değil ama öyle mi? YPG. YPG. Bu da ilginç bir dilde oluyor. Neyse. YPG'nin muhatap alınması uygun değildir demiş. ...Donald Trumpsa ...YPG dememiş. onu hiç adını almamış. IŞİD ve PKK gibi... ...terör örgütleriyle mücadelede... ...Türkiye'ye destek ya, veriyoruz demiş. Ciddi misiniz? Evet. Hmm. Görüşme öncesinde... ...işte başka şeyler, tartışmalar olmuştu. Konuşmasına Erdoğan... ...nasıl başlamış? My dear friend. Yok onu Putin'e demişti galiba ama... ...Rusça da dememiş de Türkçe demişti. Türkçe, burada diye. da tarihi zafer demiş... Tarihi zafer ne? İbocuma. Hı? kaldım ben. Ee, Şeyde olabilir. İbojima'dan sonra hangi tarihi var varken Amerika Birleşik Devletleri'nin? Meksika'nın yarısını salıp... O öncesi. Ha, öncesi. E belki Türk zaferinden bahsediyor. Malazgirt'i... Anla... O da ha, öncesi. Yok, o Amerika ile ilgili o. İbojima'dan sonra tarihi bir zaferi var mı Amerika Birleşik Devletleri'nin? Kore'de, Vietnam'da, Somali'de, Yok hepsinde Irak'tan... yenildi. Tamamında yenildi. Hiçbir zafer kazandı. Afganistan'da? Evet. Yok. Ee, Trump Panama. Panama'yı bir kere ele geçirmişlerdi galiba. Başkanı devirmişler. Diktatörü. O da bir zafer olabilir. Kendi tabii. destekledikleri uyuşturucu Kartelini. kartelin kartelin başındaki herifi. Hı. Başkan mı yaptılar? Yok. Amerika'da yargıladılar uyuşturucu kaçakçılığında. Zaten başkan yapmışlar. Ha, zaten başkan yapmışlar. Sonradan şey yaptılar. Hı. Anladım. Temiz eller operasyonu gibi. Evet. Trump'ın seçim galibiyetini kutlamış. Tarihi zaferdi. Kaşkot bu, bulmuş mu? Sizin de referandum bu, zaferinizi kutluyorum ben tarihi işte, zafer diye. soracaktım ağzından aldım. Bravo. Bugün formunumdayım. Hayır, kutlamamış. Kutlamamış mı? Hayır, tarihi zaferi kutlamış Trump da referandumu kutlamamış. Ona baktım ben. Ondan sonra ve Erdoğan Suriye, Irak, Yemen ve Libya'daki kaosu fırsata çevirmek isteyenlerin kaybedeceğini açıklamış. Ee, ayrıca Fethullah Bülent konusunda beklentilerin de Trump'a iletileceğini söylemiş. İletileceğini orada Hı -hı. iletmemiş zirvede. Sonra da yemekli heyetlerinde de katıldığı yemekli toplantıya geçmişler. Evet. <gülüyor> Askeri ekipman siparişlerinin teslimatını sağlayacağız diye de bir şey var. Söz. Hmm, Trump. Demiş ki Türkiye'nin askeri ekipman siparişlerinin teslimatını sağlayacağız Artık demiş. gerek yok istiyorsa biz onlara sağlayalım. Yani Bora geliyor, Kaan geliyor, Cirit var. Sonra Bora, başka... Bora meselesi biraz kritik. Niye? Ordudan Giresun'a gidiyor. Yok Sinop'tan Giresun'a kadar menzili var. Onun kritikliği başka bir şey. Tora Bora'yı hatırlatıyor olmasın? Tora Bora mağaralarını biliyorsun. Hı -hı. Usame Bin Laden o mağaralarda bombalanmıştı. El-Kaide örgütünün şey oldu. Bir de Bora meselesi Yunanistan'ın ortasına kadar gidiyor diye de bir şey var ama Bora, e, Yunanlılar açısından da problem yaratabilir. Bora biliyorsun, kadim Yunan mitolojisinin tanrılarından bir tanesinin adı. Biz Türk diye koyuyoruz ama. Evet. Gene de Bora, Boreas, Poyraz yani. Bak, bilgilere bak bende. Ya, evet. Şimdi Bora'yı Poyraz'ı Borayası başımıza salıyor demesinler Yunanlılar. Neyse işte Donald Trump ile bilgi gizli bilgi paylaşımını do şey yaparken bir yandan da FBI'den Flynn soruşturmasının kapatılmasını istediği iddiası da var. Çok feci. Flynn iyi bir adam demiş. Ama Flynn Gülen'in iadesini savunuyordu ama görevden alındı. Ve büyük bir skanda. Yani ortalık feci karışmış durumda. Ya ama hiç karışıklık demişken bence böyle İngilizce, Türkçe gibi dil ayrımlarına gerek yok. Doğrudan beden dilinizi konuşarak karşınızdaki kişiyle anlaşabilirsiniz. Mesela Erdoğan'ın heyetinin Soma ziyareti sırasında protestoculara gösterdiği o beden dili aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin konsolosluğu karşısındaki protestoculara gösterdiği beden dilinin aynısı. Aynı yani konuşmaya gerek yok. Evet. Beden dilinizle beraber iletişiminizi sağlayabilirsiniz. Dün Washington'da Türk Büyükelçiliği konutu önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden grupla Erdoğan'ın korumaları kavgaya tutmuşlar ama kavgadan öte bir şey. O videolarını gösterdim size yayından önce merak edenler baksınlar Voice of America'da var. Amerikan polisi kavgayı güçlükle ayırmış ama kafalara tekmeler, yerlerde sürüklemeler, karınlar, evet. karınlar, patlayan kafalar her iki taraftan da. Olaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuta gelmeden önce başlamış ama gelmesiyle daha da halevlenmiş. <gülüyor> gelmesiyle beraber şey, hafiflemesi gibi bir durum da yok. Cumhurbaşkanı gelmeden önce konutun karşı kaldırımında toplanan ve ellerinde demirtaşa özgürlük pankartı taşıyan bir grup Erdoğan aleyhinde slogan atmaya başlamışlar efendim. Bunun üzerine Türk bayraklılar konudun önüne gelmişler ve protestocu grupla bir söz devolosu yaşanmaya başlamış. Ardından söz devolosu... Ee, Kavgaya dönüşmüş Kavga Erdoğan'ın korumaları da dahil olmuşlar Amerikan polisinin pek fazla işlevi olmamış bu kavga sırasında tekmeler tokatlar havadalarda uçuşurken bir hayli zorlanmış ve e, korumalara karşı da cop bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin polisi onun da görüntüleri var coplanıyor şeyler korumalar Erdoğan'ın korumaları olduğu söyleniyor ve büyük bir kavgadan bahsediliyor bu kavgayı Hürriyet gazetesi mesela nasıl vermiş diye soracak olursanız amiral gemisi sitesini açamıyorum e, terör örgütü e, sempatizanları e, provoka provokasyonunda e, nokta nokta nokta diye devam eden bir haber var siz zaten her zaman okuduğunuz evet. haberler olduğu için gözünüzün önüne getirebilirsiniz sayfa açılmadığı için ben söyleyemedim ben ama böyle ben... vücut dili yani Evet, hürriyette iki, iki, iki net mesaj demiş veya evet. kritik buluşmada Erdoğan terör örgütü YPG'ye verilen neydi? YPG'ye verilen destek kesilmeli. FETÖ lideri Fethullah Gülen ve örgüt üyelerinin Türkiye'ye iadesi için gereken yapılmalı demiş. Bu arada Fethullah Gülen'in de Washington Post'ta bir başyası yayınlanmış. Aynı gün. Washington Post'ta mı yayınlanmış? Evet. Vay canın parasıyla mı demokrasi e, yok Tekir Yazıları sayfasında aynı gün olması da dikkat çekici. Şey de e, ilişkimizi kimse yenemeyecek başlığında minnet atmış. Tarihi dönüm noktası diyor. Pritbahar Barar'da görevden alınan Başsavcı da ne şey savcısı. Ne yapıyor şimdi? Zarab'ın bilmiyorum ne yaptığını. Ama bir tweet atmış ve e, umarım bu Trump şey görüşmesi de kayda alınıyordur demiş haber görüşmesi de manidar mı? manidar. Hmm. CNN'den yayınlanmış şeyler vardı tabii. Dünya tarihi zirveyi izledi diyor Habertürk. Biraz abartmamış mı sence? Bilemiyorum dünyadan kalksın. Türk dünyası izlemiş olabilir böyle Arap dünyası. Bölgenin geleceğinde terörün yeri yok demiş sabah, akşam tarihi mesaj demiş. Erdoğan'a Trump'ın yanıtı ilişkilerimizi kimse yenemez Erdoğan noktayı koydu bak nokta mesabesi star. Milli, milli iradenin sesi bölgemizde PYD'ye PYD'ye yer yok demiş, Kim demiş Erdoğan e Erdoğan bunu Türkiye'de de diyordu bunu işte Trump'tan dediğiniz zaman manşete çekme değeri taşır ama Trump'a söylemiş işte. Trump'a söylemiş pardon. Yeni dönemin temeli atıldı diyor. Erdoğan ve Trump'tan güçlü sözler demiş. Tarihi görüş. Bence erken konuşmuş yeni şefak gazetesi de. Yeni dönemden kastı bu kadar müjdeli bir haber olmayabilir onlar için. Temkinli yani, olmak lazım. Evet artı gerçekte. Ragıp Duran da şey yazmış. Türk diplomasi tarihinde bugünkünden daha başarısız bir ikili görüşme henüz kayıtlara geçmedi. Üstelik neredeyse her şey günlerce önceden belliydi diyor. Sıfıra sıfıra da var sıfır demiş. Böyle bir durumdan bahsediliyor. Peki bir ara verelim sonra devam ederiz. Açık Gazete The Hoochie Coochie Coo Taj Mahal'den dinlediğimiz bir şarkıydı Blues demişken Yani modern dönemin en önemli blues şarkıcılarından ve sanatçılarından birisi Taj Mahal asıl adı Henry Saint Clair Fredericks 17 Mayıs 1942'de New York'ta doğmuştu 75. yaşında bugün ona da bir günaydın demeliyiz huçik huçik dansını yapanların e, yakalandıkları takdirde annesinden dayak yiyecek çocuklar olduğunu anlatan hoş bir şarkı Bak, e, biliyor bunu mutfakta bu dansı yapıyor ama olsun gene de kendini alamıyor diyor şarkının sözlerinde siyah kültürün ilginç, hoş şeylerinden bir tanesi. Bes İsmet başladık. Siyah kültürün önemli simalarından biri. Tac Mahalli'ne devam ediyoruz. 75. yaşında Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde. Bu arada bir e, sorunlarından bir tanesine daha ilişkin biraz daha bilgi edindim. Donald Trump'ın. Evet Trump'la ilgili senin sorularına. Yani bir e, Şimdi Washington Post'ta şey yazıyor. Dış Rusya Dışişleri Bakanı ve Washington Büyükelçisi ile gerçekleştiği görüşmede üst düzey bir gizli bilgileri gerçekleştiriyor işte dizüstü bilgisayarların eşidin bomba yapmak kapasitesinde geldiği nokta ve uçakları alınan dizüstü bilgisayarların bu açıdan oluşturduğu tehdit üzerine laptop meselesi Türkiye'ye de kapsayan değil mi? Bir şey almıştı. New York Times da başka bir şey söylemiş. Aynı konuda Trump'ın paylaştığı bu istihbaratın kaynağının başka bir ülke olduğunu söylemiş. İsrail. Hı. Şimdi işin içine İsrail de girdi. Ve iddiaya göre gerek e, Washington Post ve öbürü de en büyük gazetesi zaten. iki büyük gazetesinden bir Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Times'da Trump'ın paylaştığı istihbarat kaynağının İsrail olduğunu belirtip planlanan konuların dışına çıktı. Hem bu hassas bilgileri Rusya'ya ifşa etti hem de istihbaratın toplandığı kentin adını paylaştı diyor. Bunlar olmaması gereken şeylermiş. Derken ...işte Trump kendini savunuyor... ...terör ve hava ulaşımı güvenliğine... ...dair gerçekleri Rusya ile paylaşmak... ...benim için mutlak bir haktır demiş... ...ortak basın toplantısında da... ...gazetecilerin... E, ...yani Erdoğan'la... E, ...yapılan konuda maalesef... ...dünyanın gözü hani ne diyordu... ...bu tarihi şeyde diyordu ya... E, ...Haber Türk gazetesi galiba... ...Dünya Tarihi Zirveyi izledi derken... ...o zirve sırasında... Türkiye'yi biraz es geçmişler ve ya bunu söyleyin filan demişler gazeteciler Rusya ile ne oldu diye ısrarlı soruları üzerine bir kez daha değinmiş Rusya Dışişleri Bakanı çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdik önümüzdeki yıllarda daha da büyük başarılar elde edeceğiz demiş ve Beyaz Ev'den yapılan açıklamada Trump Kaynan <gülüyor> İsrail olduğunu bilmiyordu demiş bunu nasıl buluyorsun? Yani dünyanın en önemli konusunda bir istihbarat geliyor ve bunu dünyanın en önemli konusundaki istihbaratı Trump en büyük ikinci ülkeye, en güçlü ikinci ya da üçüncü ülkeye diyelim Bilmiyorum, söylüyor. Evet ve bu kaynağı bilmiyormuş öyle mi? Bu inandırıcı mı sence? ...o inandırıcı görünmüyor... ...bir yanlışlık var gibi duruyor... ...Veyaz yani, Evin Ulusal Güvenlik Danışmanı... ...Mark Master'da... ...Sayın Başkan bu bilginin nereden geldiğini... ...bilmiyordu... ...istihbaratın kaynağı... ...ya da edinilme yöntemi konusunda... ...kendisine bilgi verilmemişti demiş... Hı. ...biraz aptal yerine... ...koyuyoruz galiba hepimiz... ...ama ilk... ...yurt dışı turu kapsamında... ...nereye gidiyor Trump... E, Vatikan'a, Yok. İsrail'e İsrail e. İsrail e gidiyor. Oo. Evet böyle bir durum var. Bir de yanlışlık varmış. Gazeteci İlhan Tanır aktarıyor bunu. Sizin de ilginizi çekecek bir yanlışlık olabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Tarihi görüşmesi. Evet. Beyaz Zilve. Ev'deki basına yaptığı açıklamada tercüme yanlışlıkları varmış. Gördün ah, mü? Hayır. Okuyorum. One minute ne tercüme yanlışından bahsediyorsunuz? Okuyorum efendim. İlhan Tanır'ın haberine göre Erdoğan konuşmasında terör örgütleriyle il ile ilkeli ve kararlı mücadele konusunda geçmişte yaşanan hataları telafi edecek adımların devamının geleceğini ümit ediyoruz demiş. Bu sözlerin Trump'a yapılan çevirisinde prensip dahilinde terörist örgütlere karşı bütün dünyada yapılan mücadelede biz geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamayacağız bu yolda beraber çalışmaya devam edeceğiz denilmiş. Ee, tekrar edin burada mi? Burada bir tercüme hatası değil, İki ayrı metinden bahsediyorsun. Tekrar edin mi? Be beş dakikalık tarihi zirve içinde bu kadar farklılık nasıl olabilir? Lütfen tekrar edin. Terör örgütleriyle ilkeli ve kararlı mücadele konusunda geçmişte yaşanan hataları telafi edecek adımların devamının geleceğini ümit ediyoruz demiş Cumhurbaşkanı. Bu, sözlere, bu sözleri Trump'a şu şekilde çevirmişler. Prensip dahilinde terörist örgütlere karşı bütün dünyada yapılan mücadelede biz geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamayacağız. Bu yolda beraberce çalışmaya devam edeceğiz demiş. Trump bu çeviriyi duyduktan sonra başını sallamış ve söylenenden memnun olduğu görülmüş ve gülümsemiş sanırım. Baş parmağında böyle otostop yapar gibi havaya kaldırıp okeydir demiş mi? Bir tane daha var. Erdoğan'ın PYD ya da YPGPY'de terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir. Sözlerinin çevirisinde ise terör örgütü ifadesi kullanılmazken Erdoğan'ın muhatap alınması sözleri düşünülmesi şeklinde çevrilmiş. Sputnik News'in haberi. Onlar da Washington hattından Tanır'ın haberinden almışlar. İlginç. Değişik bir İlginç. şekilde çevirmişler. Çevirme... Dediğim gibi vücut diliyle anlatsanız bunları. Bir de burada Fatih Terim olsaydı acaba ne yapardı? Fatih Terim'in böyle tercüman, tercümanıyla alakalı olarak yaşadığı problemler geldi benim aklıma. Böyle kulaklığı fırlatıp ne diyorsun sen diye böyle one minute deyip tercümeni kalkıp böyle Trump'a kendi derdini anlatmaya çalışsaydı... ...kendi söylediklerini aktarmak istediği şekilde söyleseydi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump'a... ...ikinci bir diplomatik kriz daha yaşanabilirdi. Birinci hangisi ha. diye soracak olursanız bence... O diplomatik kriz olmasa bile büyük bir kriz konsolosun önündeki kavga. Çok kötü kavga ya. Evet, çok Gerçekten acayip. çok kötü. İnsan evet. korkuyor kafaları gözler patlayanlar falan. Ya ölebilirdi birisi evet. de. Evet. Amerikan polisinin biraz daha işgüzelliği. Böyle ateşle barut gibi bir durumunda iki tane trafik polisini oraya koymak. <gülüyor> <gülüyor> Tabii polisten de medet ummamak lazım. Evet. Koskoca Amerika Peki, Birleşik Devletleri. E, zamanımız derkesi. daralıyor. Biraz daha şeye gidelim şimdi. Şimdi... Ee, Tatsız konular da var Açlık grevi devam ediyor Akademisyen yazar, gazeteci ve sanatçılar Açlık grevindeki eğitimciler yani Akademisyen Gülmen Ve Özakçe, öğretmen Öz desteklerini açıklamışlar Ve hükümete hukukun ve demokratik kuralların Hayata geçirildiği bir ortam kurulması çağrısı da yapmış durumdalar Nuriye Gülmen ve Semih Özakçayız, sağlığına kavuşmuş direnişçiler olarak görmek istediklerini belirtmişler. 526 akademisyen, yazar, gazeteci ve sanatçı. Açlık grevinin 69. gününde oluyor bu. Destek metni yayınlamışlar. Hükümete de OHAL uygulamalarına son verilmeli diyor. 15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek ilan edilen OHAL, Nolağanüstü Hal kapsamında çıkarılan... ...KHK'larla yani kanun hükmünde... ...kararnamelerle on binlerce... ...kamu emekçisi ihraç edildi... ...hatta yüz binlerce... ...hala da yüz binlerce kişiden oluşan... ...ihraç listeleri hazırlandığı söyleniyor... ...diyor ki... ...bu da e, akla o kadar aykırı... ...sayılmaz çünkü bakanlıklardan... gene e, yüzün üzerinde... ...insanın... ...bir operasyonuna e, uzaklaştırıldığı... ...mı ne yapıldı bir operasyon... ...yürütüldüğü söyleniyor... Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın işimi geri istiyorum Haklı talebi derhal karşılanmalı Ve hayati tehlikeleri ortadan Kaldırılmalı e, Tarafız Sorumluluk duyuyoruz Diye de kamuoyuna açıklamışlar Açlık grevinde Olan eğitimcilere yönelik Bir açıklamada şey e, Yani Yüksel caddesinde diğer arkadaşlarınızla Birlikte 189 gündür Sürdürdüğünüz eyleminiz haklı ve meşrudur Bugün bitse de siz kazandınız. E, Olağanüstü hal kanun hükmünde kararname zulmünü Türkiye ve dünya kamuoyuna teşhir etti. Kendi iradenizle sürdürdüğünüz açlık grevi direnişiniz. Bugün bitirseniz dahi sizin kazandığınız kamuoyu vicdanına doğrudan etki ettiğiniz hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde sesinizi ve soluğunuzu duyurduğunuz açlığınızı açtığınızı paylaşacak insanlara ulaştığınız açık Bugün bitirseniz dahi kazanımınızı davul ile kutlamaya ve 189 günlük direnişinize ortak olmaya hazırız diye bir şey var. Biyanet'te konuşan Nuriye Gülmen, akademisyen Nuriye Gülmen de saldırılardan bahsetmiş seyri sokakta gece sabaha karşı 1.35'te Yüksel Caddesi'nde polisin gazla saldırıp üç kişiyi gözaltına alması bir kişinin baygınlık geçirmesi haberi üzerine alana saldırılarla ilgili olarak halkın desteğini minimuma indirip bizi zorla besleyerek bu işi çözebileceklerini düşünüyorlar. Ama biz kazanacağız demiş ve o günkü grevi açlık grevinde Filistin'de açlık grevinde olan mahpuslara adadıklarını belirtmişler. Ee, ve şey yani 1500'ün üzerinde kişi bir ayı aşkın bir süredir çok ciddi bir orada hapishanedeki dayanılmaz şartları protesto etmek için Marwan Barhuti'nin de aralarında bulunduğu eski milletvekili e, insanların grevi var açlık grevi ona da dayanışma desteği göstermişler böyle de bir durum var Peki onun dışında OHAL komisyonu nihayet kurulmuş olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu başkanlığına hadi gözün aydın Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş getirilmiş tarafsız bir inceleme yapacak herhalde olağanüstü hal gerekiyor mu gerekmiyor mu diye memnun musun durumda? memnunum da bu işin arkasındaki içindeki siyasilerin aydınlatılması konusunda benim pek bir umudum yok açıkçası Niye? Niye bir tane siyasi bile şey olmadı bu konuyla alakalı olarak soruşturmaya tabi olmadı. iki üç fezleki haricinde. Evet. Bilmiyorum. Siyasilerin hepsi gayet temiz bir şekilde yaptı. Bütün memurlar, kamu emekçileri, özel sektördeki insanlar işin içinde ama hiç milletvekili yok mu yani? Yok. Peki. Açlık grevi konusunda da hiçbir açıklama yok değil mi daha? Hayır. Çok ilginç bir şey ya. Bütün dünyada da yankı bulan Hatta işte Filistin'le dayanışma canlı bağlantı kurulması da söz konusu. Filistin de e, iktidarın, yetkililerin en çok üzerinde durdukları konulardan biri değil mi? Filistin İsrail'i desteklemiyorlar mı? Filistin İsrail'e karşı Filistinlerin e, mücadelesini. Evet Devlet bir... Bahçeli'nin bir açıklaması var. Açlık grevinden vazgeçmelerini tavsiye ederim diye bir konuşma yapmış. Nuria Gülmen Besme'ye uzak hakkında Hı. O ama iktidar kanadından resmen değil. Değil. Ama iktidarcık mı? Ne diyelim? İktidarı. İktidarımsı. denilmez. İktidarımsı. İktidarıc olabilir belki. Açlık krevi yapılmış, denenmiş bir yöntemdir. Sonuç alınmamıştır demiş ama bu konuyla alakalı çok fazla sonuç alındığını da söylemek gerekiyor. O bakımdan açlık grevlerine tahrik ve teşvik etmek oralara kadar giderek açlık grevinde bulunanları başka bir amaçlara doğru bir direniş hareketinin öncüsüymüş gibi takdim etmek yanlıştır. Açlık grevinden vazgeçmelerini tavsiye ederim diye konuşmuş. Bu arada evet HDP heyeti de Avrupalı parlamenterlerle birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde tutuklu vekiller için adalet çağrısı yapmış Halkların Demokratik Partisi heyeti. Sözcüsü Osman Baydemir 194 gündür 6 milyon insanın iradesi ve seçilmişi adalet bekliyor. İç hukuk tükendi. Ahim'den başka yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden başka yol kalmadı. Ahim'e haykırıyor ve diyor haykırıyoruz geciken adalet adalet değildir. İvedilikle karar alınmalıdır diye bir haber var değil haberden bu da bir HDP'li vekiller ve bir grup Avrupalı parlamenter Strasbourg kentinde biliyorsun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Fransa'nın ee, e, e, HDP sözcüsü Osman Baydemir vekiller Mithat Sancar, Ertuğrul Kürkçü ve Feleknas Uca ile Avrupa Parlamentosu'nda grubu bulunan birçok siyasi partili parlamenterin katılımıyla yapılmış büyük bir şey var açıklama var Ahime tutuklu vekiller için derhal karar alması çağrısında bulunmuş. 6 milyon insan oy verdi. Onlar adalet bekliyor diyor. 194 gündür 6 milyon insanın iradesi ve seçilmişi adalet bekliyor. Adalet için mücadele ediyoruz, çabalıyoruz diyor. Maalesef üzülerek ifade edeyim iç hukuk yolları, yargı, muhalefeti yok etmenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Bundan sonra Bundan dolayı artık yegane hukuk mekanizması, adalet mekanizması ahim kalmıştır. Başka da yol kalmamıştır diyor. Ee, bu da böyle. Ee, Antalya'da maden ocağında mahsur kalan iki işçinin hayatını kaybettiği haberini de verelim. Göçük patlama olmamış ama yoğun gaz sıkıntısı var Antalya'nın Kemer ilçesinde. Birkaç da şey haberimiz vardı uluslararası, Suriye'de özellikle şeylerin yakılması. Beşer Esad hükümetinin başkent Şam'ın dışında büyük bir askeri hapishanede ölü yakma yeri, krematorium inşa ettiğine dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı Amerika Birleşik Devletleri. Uydu görüntülerinden yola çıkarak bunu söylüyorlar ama uydu görüntülerinden daha önce bu cezaevlerinin kapalı olması hiçbir şekilde denetime tabi tutulmaması, içeride ne olup bilinmemesi en önemli göstergelerden bir tanesi. Uluslararası Aförgütü'nün yayınlamış olduğu bir rapor vardı. Özellikle Sedneya hapishanesinde neler olup bittiğini, nasıl işkencelerin olduğunu oradan çıkan mahkumlar tarafından aktarılan hikayeler üzerinden duyurmuşlardı. Ve akıl almaz sayılar vardı. Yani hakikaten insanın dönüp dolaşıp aklına sığdıramadığı zihnine rakamlar vardı. Yani, yani. koğuştan çıkarılıp bir Mahkeme karşısında heyet karşısında düzenlenmiş bir masaların karşısında idama mahkum edildiğin ne, nedir son arzun diye sorulduktan sonra yerine getirip getirilmediği de tam olarak bilinmiyor. Ardından insanlara öldürülmesi gibi Binlerce bir durum söz konusu. Binlerce insan. yani belki de on bine bakın insan on yani bin üzerinde gibi bir rakam hatırlıyorum şu anda elimin altında yok ama yani binlerle ifade edilen insan asılarak ne ya, en önemli mi? sorulardan bir tanesi de şu Bu insanların cesetleri cenazeleri nerede İşte bu sorulara cevap verebilmek için Çeşitli teoriler de ortaya çıkıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde uydu görüntülerinden Bakarak bir, e, Yani harita görüntülerinden Burada krematoryumun olabileceğini söylemiş e, Ama sana ee, Suriye resmi haber ajansı bir gün üzerinden okumak gerekirse bu iddiaları yalanlamış gerçekten kopuk bir Hollywood hikayesi diye de yazmışlar bir gün Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Duyariç'te e, Suriye hükümeti reddetti sistematik olarak talepleri gözaltı merkezleri ve hapishanelere erişim taleplerini elimizde kanıt yok tabi demiş şey duyar içte binlerce insanın hükümetin gözaltı merkezlerinde tutulmasından endişe ediyoruz. İşkence ve cinsel şiddete dahil sistematik olarak acımasız insanlık dışı ve onur kırıcı muameleye maruz kaldıklarına inanıyoruz da eklemiş ama. bir gün gazetesinde Hollywood senaryosu olarak geçiyor bu dağların cevabı. Evet. Türkiye'de bakanlıklarda da operasyonu söyledik. 85 gözaltı kararı var. Bunda önemli aslında. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası soruşturmalar kapsamında Enerji ve Milli Eğitim Bakanlıkları'nda 85 kamu görevlisi bakanlıklarda çalışan gözaltına alınmış. Bu çok yeni. Deutsche Welle'den aldık bu haberi. Gözaltı çıkartılanların tabi rivayet muhtelif hiçbir şey öğrenemiyorsun. E, Bailog kullanıcısı oldukları söyleniyor. Evet. Son olarak 5 Mayıs'ta daha 10 gün önce de 107 hakim ve savcı ihraç edilmişti. Orada da savcıların 105'inin itirafları ikisinin de Bailok haberleşme programını kullandıkları gerekçesiyle ihraç edildi. Yani bir toplu itiraflar da var. Bir de Bailok iddiaları var. 19 Mayıs etkinlikleri de yapılmayacakmış Beşiktaş'ta. 19 Mayıs O hal nedeniyle mi? E hayır. E provokatif eylem ve olaylar meydana gelebileceği gerekçesiyle. Hı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar öyle söylemiş. Durum budur yani. Son bir haber eklemek istiyorum. Bu Donald Trump'la Erdoğan'ın görüşmesinden çok bahsettik ama bu da ilginç. E Beyaz Ev'deki görüşmenin ardından Erdoğan e Türk Büyükelçiliği'nin konutuna geçmiş. hani Kavganın olduğu yere muhtemelen. Erdoğan konutun önünde Amerika'nın sesi Türkçe muhabiri e, Mehmet Sümer'in sorularını yanıtlamış. Erdoğan iki ülke e, Erdoğan iki ülke ilişkileri konusunda nokta mı virgül mü koyuldu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi aşamaya gelindi sorusunu cevaplamış. Nokta mesabesin, evet. Nokta koyarsak olmaz demiş. Bu önemli bir gelişme. Bence sadece sey değil. E, Çevirmenler değil gazeteler de aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yanlış çevirerek insanlara aksediyorlar. Türkçeden Türkçe'ye çevirmeleri gerekse de e, daha önce virgül değil nokta konulacak denilmişti. Neydi nokta? Nokta mesabesi. Nokta mesabesinden bahsedilmişti. Ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan nokta koyarsak olmaz demiş. Bence daha önce de böyle bir şey dememişti. Sadece gazetelerden biz bunu görmüştük. Çeviri hatası gibi bir şeydi. Evet çeviri hatası yapmadan rastlanmayan tek bir yer var yeryüzünde o da burası Açık Gazete Açık Gazete Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz Efendim günaydın hayırlı sabahlar Sabah, Günaydın Cengiz hayır. Hayır olsun. Hayırlı sabahlar her şey yolunda gözüküyor. Fevkalade. Ötesinde hatta. Fev... Fevkut damia ya diyorsunuz yani. Fev... Fevkul beşer hangisi? Fevkalı beşer. Fevkul beşer. Peki. E, Valla herhalde Amerika'ya gidip orada kalacağız. O kadar çok söyleyecek şey var evet. ki siz deminden beri izliyorsunuz. E, nereden başlayalım? Amerika Amerika duysasından başlayalım. Evet oradan başlayalım. <gülüyor> Duymuşlar işte o sokakta e, kavga. Evet. <gülüyor> ya müthiş görüntüler gösterdi can Yayın'a girmeden moralimi bozdu. Ne, neden? Dövmüşler ya. Vermişler derslerini bitmiş. Hiç moralimi bozulmadı. Ama bozulmaz. kafaya öyle vurulur mu Cengiz Bey? İnsanın kafasına yerde duran insanın kafasını? E, var. Daha önce gördük o bu Somada biliyorsunuz Somanın yıldönümüydü. Evet. Ben bitti zannettim. Ondan sonra olmaz zannettim ama oluyormuş galiba. Yani bu yerde yatan adama tekme Bu evet. şeydir yani Milli spor işte Gelenek Tabii Yani orada sesimiz duyulmuş Bitmiş yani evet, Müthiş bir görüntüler dizisi vardı Gerçekten öyle Güzel ama şey yani Bu, bu propaganda açısından çok mükemmel Kanatimce Yani Hiç başka bir şey yapmaya gerek yok Evet. Şimdi öncesinden başlayalım isterseniz Öncesinde bir kere bu e, kon, e, Kongreden 70 tane Seçilmişin e, Amerikalı vekilin Yazdığı mektup var e, Başkana değil mi Bu e, Tayyip Erdoğan oraya intikal etmeden Gerçekleşti birincisi bu Ve e, mektup böyle Yenilir yutulur cidden bir mektup Değil malum hı hı. Ee, i̇kincisi e, gittiği gün aynı gün Washington Post'a Fetullah Gülen imzalı e, bir e, makale çıktı. Bu e, dikende e, bunun e, tercümesi tam tercümesi değil ama geniş alıntılar var. Ona bakılabilir. Tabi e, Fetullah Gülen daima e, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri resmi temasların e, dahilinde kalıcı bir e, gündem maddesi olduğunu e, düşünürsek e, bu tabi son derece e, manidar, manidar evet. e, bir e, yani e, bir zamanlamaydı e, üçüncüsü bir e, laser show e, oldu e, kaldı e, otelin bir e, duvarına. Biz görmedik onu. Ee, İki mi? Evet onu kaçırdık biz. Ne yazmışlar? Valla yani e, şeyde, ben de görmedim açıkçası. Laser Show olduğunu biliyorum ama ne e, orada ne yazıyordu veya Lahey'de dışişleri işleri e, Türkiye'nin daimi temsilciliğinin yani sefaretinin e, üzerine e, verilen e, le eş miydi herhalde bu e, dün az önce bahsettiğimiz sokaktaki mima işler ve e, o mima işlerin e, konusuyla e, alakalı bir e, laser show'du herhalde başka bir şey olacak değil ya e, ondan sonra e, ve e, sonuçta e, koltuğunun altında e, işte iri ufaklı üç tane dosyayla bu görüşmeye gidildi. Zaten yani bu 20 dakika meselesi 22 22ymiş bu arada. Hayır daha değilmiş. 22 değil efendim. Düzeltiyorum. 20 tam dendiği gibi 20. Bu mesele çok önemli Cengiz. Hata ka kabul etmiyorum. Evet, doğru. Meseleyi en ince parçalarına kadar ayırdık ve e, Son 5 dakikaya kadar indik. 5 dakika kalıyor her iki liderde de. 5'er dakika ve 5 minute diye bunu şey yaptık biz. Son senranıştırdık. 5 e, minute. <gülüyor> <gülüyor> tek tek bir dakikaya mı inmiş yani? 1 minute. Ee, ee, sonuçta öyle de olabilir yani çok az bir de tercüm can biraz önce söyledi çok önemli tercüme hatalarından bahsediliyor bu beş olma dakikalık olma. konuşma sırasında tamamen fark, ya. farklı yansıtılan metinler var ama artık takip etmek imkansız hale geldi yani bu, bu bir komediydi ama yani bunun madem bu, bu öyle burada bir kocaman bir parantez açalım yani şimdi bütün bu ıı, ıı, Hercümerç eski tabiriyle ee, bunun bir tek e, muradı var. E, o da 16 Nisan şaibeli referandumu sonrasında dünya çapında meşruiyet arayışı. Bu kadar yani. Yoksa e, yani, yani bu kadar zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne e, Rıza Zarrab konusunda, Fethullah Gülen konusunda ve e, Suriyeli Kürtler konusunda derdini anlatamamış e, bir rejim şimdi sizin e, bir dakika veya neyse e, o, e, yani o, o arada mı bu ikna edecek e, evet. Donald Trump'ı yani bu, bu bir, bir kere yani bu, bu bunun altını çizmekte fayda var yani bütün bu seyahatler e, yani e, Hindistan seyahati ondan sonra Çin seyahati Şimdi Amerika Birleşik Devletleri seyahati ondan önce Rusya seyahati bütün bunlar meşruiyet arayışı başka bir şey değil. Şimdi önümüzdeki günlerde biliyorsunuz NATO toplantısı var NATO'nun Mutat toplantısı var ve o toplantıda bir dolu devlet başkanıyla fotoğraf çektirecek yani Macron buna dahil mesela eee fotoğraf çekilecek işte herhalde Merkel'le yani bu amaç o o kadar yoksa ne konuşuldu ne edildi ne ne sonuç alındı falan değil yani. O yüzden bunu hakikaten bir yere yazmak lazım. Tamamen içeriye dönük ve işte bir işte bir yere kadar da kamu oyuna Dönük bir PR operasyonu bu yani sonuçta 16 Nisan'dan itibaren başlayan. Cengiz Bey bir ekleme yapabilir miyim müsaadenizle? Başka bir yere daha mı gitmiş benim haberim yok? Yok hayır gittiği yerlerde başka insanlarla da konuşmuş. Ee, Rodrigo Dudert, Duderte ile konuşmuş Çin'de. Ha, evet onun fotoğrafı çıktı. Evet, evet o çok acıklıydı hakikaten. Evet, tarihin yani en o... büyük katillerinden biri Duderte. Evet Resmi Resmi Hı. evet. Filipinler Devlet Başkanı. Evet, şeyle de övünüyor yani ben öldürürüm. Hiç tabii. gözünün yaşına bakmam diyor. Uyuşturucu evet, evet. kullanıyorsa evet, evet. ya da şey yapıyorsa öldürürüm diyor ve öldürttüm diyor. Uçaktan da haikopterden. Adam, adam vuruyorlar de. Evet, evet tabii tabii şey. Kendim de öldürdüm diyor bizzat. Doğru mu yanlış mı bilinemez ama bununla övünüyor. Pek güzelmiş, pek nezihmiş. <gülüyor> Ülkeye döndükten sonra Dudert'e Erdoğan'ın Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'ne kabul edilmesini istediğini söylemiş. Güneydoğu Asya'da Olacakmış Türkiye'nin yani. Evet. Evet. Gördüğünüz çalışıyoruz yani. burada. Coğrafi yakınlık. Vizeler de kalkar belki Güneydoğu Asya'da. <gülüyor> bak bak bu, bu ya, Hep böyle bir arayışla Birini görüyorsun yani. O şuralar Güzel yerler ama. Evet. Şimdi efendim 22 dakikadan indik e, e, bir dakikaya yalnız şey unutuyorsunuz bir 13 dakikalık bir açıklama e, bölümü var. Hmm, evet. Yani herkesin kendi bildiğini okuduğu asla bir e, diyalog e, söz konusu değil. E, fakat takım sürprizler de olmuş. Bu arada sizin bu zamanlamanızı zazır zazır e, e, e, e, Tamamen çürüten bir haber var T24'te. İki saat sürdü toplantı diyor t 24 Heyetler arasında. Evet, evet. O, o yemekte. O biz baş başa görüşmeden bahsediyoruz. Hı hı. Ama onu atlıyorsunuz esas meseleler orada konuşuldu. Öyle mi? E, ama Ragıp Duran e, artı gerçekte oralarda hiç konuşulmaz bir şey diyor. Konuşulmaz da bir de yani işte iki saat ama. <gülüyor> iki evet, saat yemek yani. FETÖ'den tutuklu papazın serbest bırakılması da orada mı görüşülmüş Andrew Brunson'un serbest hayır, bırakılması? Yok hayır orada. Hayır hayır hayır hayır. O protestan din adamı hı hı. bu sayede biz de öğrenmiş bulunuyoruz. İzmir'de bir yerde tutukluymuş herhalde protestan olduğu için tutuklu adamcağız. Onu doğrudan doğruya çocuk başkan dile getiriyor. E, Yine şey görüşmedi. Tabii ikili de yani o bir dakikanın yarım dakikası da o. Ha öyle mi? Hmm. Tabii çünkü şeyde var e, yani basın açıklamasında beyaz saraydan, e, beyaz evden neyse e, yapılan açıklamada e, başkan bunu dedi ve ona işte başkanın delikleri var zaten e, diğer tarafın ne dediği yok, yok. E, işte Kore savaşı var <gülüyor> 1950. Ondan sonra ittifak e, diye bir laf var. Ondan sonra bir de ekonomik ilişki diye bir laf var. O çok komik değil Biliyorsunuz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yegane yani işe dokunur ekonomik ilişki onladığında da ekonomik denilebilir de, de demek lazım. Çünkü arada e, para pul yani akçeli bir iş. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı silah. Hı. nokta Evet. Hani şu nokta virgül var ya nokta. Nokta mesela. O da nokta Aa, değilmiş. Nokta yani. Başka hiçbir şey yok. Yani bir zamanlar Türkiye ıı, aspirin satardı Amerika'ya. <gülüyor> o devam ediyor mu ona bakmak lazım. Ee, aspirin de tabii Türkiye'de üretilen Bayer aspirin'le reklam yapıyoruz ama öyleydi. Ona onun dışında ne ne ne satılır oraya ne gider falan yani yok öyle bir şey yani. İlişki siyasi. Dolayısıyla eee Böyle bir, bir, bir, bir, bir tuhaf bir e, toplantı. Şimdi bu üç dosya konusunda ne elde edilmiş? Hiçbir şey tabii. Bu üç dosya konusunda. Yani Rıza Zarrab meselesi herhalde e, hiç konuşulmamış. E, ama işte Bekir Boz oradaydı. O da muadiliyle konuşmuş olabilir. Diğer konu e, yani Fethullah Fetullah Gülen, işte onun cevabını Washington üzerinden herhalde verdi Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde elcukta üçüncü... yazıda Evet, evet, <gülüyor> evet. Üçüncüsü de e, bu YPG meselesi yani hala ısrarla o tekrar edildi, işte bu sakıncalıdır da, şudur da, budur da. Yani dinleyen yok. Şimdi bir de silahlar <gülüyor> verilmiş zaten ee, anladığım kadarıyla bir kısmı, evet. Önceden... Tabii, tabii tabii tabii verilmeye de devam ediyor. Evet. yalnız burada şöyle bir acıklı durum var. Yani Türkiye birkaç zamandır dünyadan ıı, irtibatlı olduğu hükümetlerden, müttefiklerinden en önemlisi devamlı bir şeyler talep ediyor. Ve hiçbir şey elde edemiyor. Ee, ve bu, buna müttefik, yani resmi müttefik olmayanlar da dahil. Ee, mesela bu Çin'de ne oldu belli değil. Ama e, yani terörle mücadele konusunda Çinlilerin e, son derece e, hassas olduklarını biliyoruz. Aynı şekilde Rusların, yani Çinlerin Uygur üzerinden e, hususlarında Çeçen üzerinden. Şimdi bunlar ne konuşuldu? Bunun karşılığında Türkiye ne elde etti? Hiç yani olmayacak bir dua orada ya amin denmiş şimdi biliyorsunuz. Bu hızlı tren meselesi İpek yolu falan, abuk sabuk yani Türkiye daha İstanbul'la Ankara arasında devamlı bozulan eden bir, bir, bir, bir tren var biliyorsunuz. O, onun dışında bir şey yapmaktan aciz yer yani. Bir de şey şimdi başbakan olan Biner Yıldırım'ın ulaştırma bakanlığı zamanında bir çok ciddi bir hızlı tren kazası hatırlıyorum. Tabii ki tabii onun mesele. Skandal onun için, olmuştu no, yani. Hayır o ne oldu onu hesabı verildi mi Neyse. Hayır Peki, mi? Falan verilmiyor. Bunları geçelim. Yani şu şöyle şimdi devamlı tabii bir takım taleplerde bulunan bunun karşılığı da hiçbir şey elde edemeyen. Ama bunun da karşılığında karşı tarafın devamlı bir şeyler elde ettiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Buna değerli yalnızlık deniyor biliyorsunuz. Hmm. Ee, veya işte değersiz yalnızlık. Ha, şimdi ile ilişki de öyle. Mesela Binali Yıldırım e, işte bu iyi polis kötü polis falan diyorlar ya işte daha makul konuşuyor adam şu bu. İyi güzel peki. Şimdi mesela Avrupa Birliği'nden bir takım taleplerde bulundu. Açın dosyaları falan dedi. Hiç karşı taraftan cevap bile gelmedi. Yani ve çok vahim başka bir şey oldu. Bu bir e, toplantı oldu dün. E, Ekonomik ve Sosyal konsey Avrupa Birliği'nin buna e, genişleme ülkeleri e, dahildi. Yani işte müzakere eden bütün ülkeler, e, e, Sırbistan, e, Karadağ, şu bu. Sanırım o toplantıda Türkiye yoktu yani onu hı hı. E, sabah bir çek etmeye çalıştım ama göremedim. Yani e, dolayısıyla artık yani e, Brüksel'deki toplantılarda bile e, Türkiye yok. Neden bahsediyoruz yani? E, Faturalçı açılmasında? Şimdi geriye 12-13 dakika kaldı. Hı hı. Ben de biraz dersimi çalıştım bir de tabii. Şimdi bu e, yani bu Türkiye'nin e, Cumhurbaşkanının e, ziyareti Dışında bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde sizin de e, e, önceki saatte işlediğiniz çok ciddi bir kriz e, yani. Evet. Geliyor. Çok büyük Ge bir şey. Geliyor. Yani. Çok <gülüyor> büyük bir kriz geliyor. Şimdi bu James Coney Cone, FBI e, bu ıı, akçeli işlere bulaştığı konusunda üstünde yani hakkında ıı, soruşturmalar olan eski ıı, güvenlikten sorumlu ıı, danışmandı değil mi? Evet o istifa eski, etmek zorunda yani, kalmıştı kaldı, generaldi evet. şimdi ama onu da savunuyormuş iyi adamdır falan diye <gülüyor> evet şimdi onu savunuyor oraya da geleceğiz şimdi bu James bu bu yüzden gitti yani FBI başkanı değil mi? Evet Ondan sonra e, keza Selieites, şimdi Selieites de e, e, benzer gözlemler nedeninden gitti. yani o da Michael Flynn e, a, e, alakalı bir e, işten çıkarmaydı. Ayrıca e, ayrıca göçmen politikalarını şey yapan e, <gülüyor> evet. kararı da ona evet. yasaklayan göçmenlere yasak getiren şeyi de karşı çıktığı için de Sally Yates hatırladın. Evet. Sally Yates bu arada hatırlatalım. Tabii ara dönem yani Obama ile Trump dönemi arasındaki geçici adalet bakanıydı. Yani. Evet. Aksi Attorney General'dı. Bugün New Yorker'da kendisiyle yapılmış kısa bir röportaj var. Takdiri şayandır okunmalı. Orada pek çok şey anlatıyor Sally Yates. Ee, yani bu iki krizden bahsediyor ee, yani e, e, insanları e, tekme Tokat Amerika dışına atmak kararına e, karşı çıkması ve Michael Flynn e, meselesine Keza e, e, bu Pete Brara yani Rıza Zarrab dosyasına da bakan e, New York e, başsavcısı Alternet sitesinde bu e, neden atıldığıyla ilgili bir e, öngörü e, var. Bu Rıza Zarrab'la alakalı değil galiba birebir. E, Rusya kaynaklı para kara e, para para. E, kara para aklama e, meselesiyle alakalı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu kara para e, New York'un e, gayrimenkul piyasasında aklanıyor. Hmm. Çok önemli. Ee, yani Bir avukat bugüne kadar iki avukat ölmüş bu dava etrafında. Bir üçüncüsünü de camdan atmışlar. Baycan, <gülüyor> evet bunları bilmiyoruz. Diyorlar Şimdi... işte, Bu alternetten mi okuyacağız bunu? Alternet, hı nereden dedin? -Yates de New Yorker'da. New Yorker'da. New Yorker'da. New Yorker'da. Çok yeni çıktı. Yani dün dün akşam Şimdi şimdi bütün bu e, kefazelikler e, yani sonuç itibariyle e, dünyanın süper gücü Amerika Birleşik lezzetlerinden bahsediyor. Şimdi bütün bu kefazelikler art arda gelen ve ardı arkası kesilmeyen kefazelikler e, e, yani bir e, ciddi bir rejim krizine yani orada da bir rejim krizine doğru e, gidiyor iş ve işleri oraya doğru götürüyor. Şimdi e, şöyle bir taradım dört tane e, sıfat kullanılıyor. Dün akşamki New York Times'ta bu Ross e, Daltes'in yazısında Omni Incompetence kavramı kullanılıyor. Yani omnipotanstan yani hmm. e, her şeye Kadir. kadir. Evet, evet kadir Mutlaktan Omni Incompetence yani e, her konuda e, e, e, çapsız veya kompetans düşü deniyor E yetersizliği artık ayyuka çıktı yani e, e, yani cumhurbaşkanı e, olabilme sıfatı ki bu da kampanya esnasında da söyleniyordu biliyorsunuz yani sık sık e, Hillary Clinton bunu dile getiriyordu üçüncüsü dün gene New York Times'daki yani e, konservatif bir gazete yani muhafazakar bir gazetedir Orada da David Brooks'un Amerika Birleşik Devletleri'ni bir çocuk idare ediyor yazısı var. E şimdi bu bunun e, bir diğer e, sıfat ulusal e, e, güvenliğe tehdit e, olarak e, tanımlanıyor artık e, Donald Trump ve e, bu e, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Cumhurbaşkanı olarak başkanı olarak e, e, Rusya e, Dışişleri Bakanı'na verdiği istihbaratla e, bağlantılı bu istihbaratı da galiba İsrail verdi. Evet ama e, bundan e, haberi yoktu diyor. Ya yani bu artık hayatta tam bir duyulabilecek Dünyanın en önemli terör olayıyla yapılmış iki büyük en önemli iki devleti arasındaki görüşmeden bahsediyor. Ve bunu başkan bilmiyordu kimden aldığını diyor. Sözcüsü. yani artık bu şeyin dediği gibi yani toplu budalalığımızın görünürdeki yüzü Donald Trump'tır diye yazıyordu. Budalalar dünyaya hükümdar oldu yazısında Chris Hedges. Yani ağzından salyalar saçan kendine aşık kana susamış bir megalomanyak yeryüzünün lanetleri üzerine ordularıyla donanmalarını salan küresel ısınmanın sebep olduğu muazzam felaketi ve sefaleti içe sayıp günlü gün eden dünya para babaları menfaatine pala alan, ortalığı soyup soğana çeviren, geceleri de bir televizyonun başına geçip ağzı açık ayran balası gibi oturan sonunda da o güzelim, güzeller güzeli Twitter hesabının başına çöken biri diyor. <gülüyor> Daha bitmedi bu burada bir Hedge, herhalde bu Sam Clovis'le ilgili de bir şeyler yazacak. Bu Biliyorsunuz bu bir şeyde orada burada işte atıp tutan hiçbir yani üzerinde konuştuğu konularda diploması olmayan bir adam. Sam Clovis diye evet. Evet. bu bu şey eli kulağında Donald Trump tarafından bu National Science başına getiriliyor eli kulağında evet çok güzel i̇yi olacak her şey iyi olacak her şey şimdi son iki dakikada bu Ross Douthat'ın bu Omni Incompetence kavramından sonra önerdiğinden bahsetmek istiyorum bu soğuk savaş esnasında Amerika'nın yani işte atom bombası tehdidiyle yatıp kalktığı, yani Sovyetler Birliği ile ilişkilerin son derece gergin olduğu dönemde anayasasına getirdiği bir 25. amendment yani değişiklik öner değişiklik var. Bunun uygulanması lazım aldı artık diyor. Bu da tamamen şeyle alakalı. Yetersizlikle alakalı. Evet. Yetersizlik ulusal güvenliğe tehdit ve çapsız yani şimdi bunun e, teklifi hükümet tarafından gelmesi gerekiyor eğer teklif e, reddedilirse kongrenin üçte ikisi e, bu kararı almalı diyor yani iş nereye gelmiş vaziyette artık çünkü ve diyor ki bu bugüne kadar e, yani yapılan hatalar bu biriken e, kepazelikler falan ya yani bunlar o kadar da önemli değil diyor bu adam bir çocuk kral diyor. ...ve tek başına karar veriyor... ...ve sonumuz kötü... ...o yüzden bu 25. Amendment'ı... ...bir an evvel düşünmekte fayda var diyor. Evet... ...tamam... ...çok hoş oldu... ...bu arada tam bitirirken... ...sana gene küçük bir sürprizimiz Ama olacak... ...ben de onu bekliyordum verirsen. yani... ...bak öyle bekliyorum yani... Evet, <gülüyor> e, Messi Elliot'dan bir parça... ...seçtik sana... ...Ludacris <gülüyor> ve Trina'yı da... ...feature ediyor... Müthiş. ve bu parçanın adı uh, One Minute Man. <gülüyor> Teşekkür ederim. Welcome to the Get Your Freak On Hotel. How much for a room? It's 10 dollars a minute. You look like a 5 dollar brother. Thank you. Thank you. I'll be right back. Oh. I don't want no minute Man. attention tonight, and follow my intuitions, what you wishing, so I'm gonna keep you up all night. Dinlemeye devam ederken bir dakikalık adam Biz bir de e, duyuruda bulunalım Birazdan bir konuğumuz olacak Konuğumuz da sayılmaz aslında Programcı dostumuz e, Maltu Geçen gün kendi programında da sözünü etti e, Bu Imperial War e, müzesinde Imperial Dünya Müzesinde Savaş Müzesinde Yeni bir sergi var ve doğrudan doğruya halkların barış için mücadelelerinin sergisini anlatıyor. Biraz bizim de ilgimizi çekti. Biraz daha onun üzerinde konuşmak üzere. Evrim Altı'yla birlikte olacağız az sonra. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete Evet Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesinde biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Evrim Altuğ bize şimdi Savaş Müzesi'ndeki barış hareketini anlatacak Merhaba, Hepimize Atı. günaydın Hoş evet, davetinize çok teşekkürler sevgili Can sevgili Ömer abi e, ve dinleyicilerimize ve destekçilerimize teşekkür ederiz e, halkın gücü Barış İçin Savaşmak isimli sergi Aslen 23 Mart'ta açıldı 28 Ağustos'a kadar Devam edecek Kraliyet e, Savaş Müzeleri e, Kurumunun Londra Şubesinde Diyelim ya da Merkez Şubesinde e, Bu sergi Farklı tarihsel e, Dilimleri Kapsıyor 1. E, Dünya Savaşı 1920'ler 1930'lar ve 2. Dünya Savaşı Kabaca özetlersek Artı Soğuk Savaş ki serginin en can alıcı bölümü. Çünkü nükleer e, silah, silahsızlanmaya karşı kampanyanın e, ayuka çıktığı dönemi özetleyen bir e, bölüm. Burada malum barış sembolünün, Jared Holtum'un e, tasarladığı sanatçının e, barış sembolünün evrimini de görüyoruz. Toplama nasıl mal olduğunu bir nükleer savaş karşı da imge iken nasıl küresel bar barışı. Yani, barış evet, imajı haline geldiğini görüyoruz. Ve de modern dönem var. Bu modern dönem Özellikle İngiltere için bir özel iştir dönemi olarak alınabilir. Çünkü Körfez Savaşı, 1. Körfez Savaşı denen e, vaka 90-91, Balkan Savaşları, Afganistan'daki harekat 2001-2014 ve de Irak tırnak içindeki savaşı 2003-2011 arasındaki bu süreçlerde halkın bu savaşlara, bu belki de sözde savaşlara desek daha olur, e, karşı verdiği sivil, pasifist, barışçı e, ya da aktivist tepkilerin estetik yönleri e, ve de e, işte çeşitli infografik e, ya da grafik tasarıma biraz yaslanan, yüklenen örnekleri art arda yayınlanıyor diyebiliriz. E, sergi bununla da kalmıyor. E, şeyin Ülkenin e, edebi tarihine göndermeler yapan, plastik sanatlar tarihine göndermeler yapan nice barış amaçlı barış maksatlı özel e, el yazısı e, çalışmalardan tuvallere kadar 1910'lara 20'lere kadar inen tuvallere kadar birçok projeyi ve e, neredeyse delili barındırıyor diyebiliriz. Evet bu ben de benim ilgimi çeken konulardan bir tanesi de şu ...çok yakından inceleme fırsatı bulamadığımı da itiraf ederek başlayayım ama... ...özellikle işte biraz önce sözünü ettiğin Irak'ın istilası ve işgaline giden zamanda... E, ...tarihin belki de gördüğü en büyük gösteriler dünyanın dört bir tarafında yapıldı. 15 milyon insan aynı anda sokağa döküldü ve önlenemedi ama çok büyük bir şeydi. E, yaratıcı eylemlerle de doluydu fakat daha sonra Britanya'da bayağı ciddi bir şey Tony Blair'in özellikle bu Amerikan istilasına karşı istilasının yanında yer alarak Britanya Başbakanı olarak büyük bir savaş suçu işlediği bir savaş suçlusu olduğu gibi de bir şey verdi ve bir sürü İngiltere'nin içinde ya da bulunduğu yerlerde onu yakalayıp önce halk tevkifi denen şeyler vardı. Hı hı. Yani halkın tutuklama şeyleri tabi polis engelliyor filan ama lokantada bile basıyorlar çocuklar ile yemek yerken ve sen bir aslında seni vatandaş adına tutukluyorum filan diye gösteriler vardı ve hala Blair müthiş paralara danışmanlık filan yapıyor Orta Doğu ya, bilmem nereye savaş karşıtı ama en büyük savaş suçlusu olarak şey var. Hatta Irak değil mi? Dünya Mahkemesi Hala hafızalarımızda. Evet, evet. Yani burada tabii bir tane afiş var. Öyle make tea not war <gülüyor> diye kafasına da bir çay fincanı <gülüyor> geçirilmiş. Elinde de Kalaşnikov'la stop the war koalisyonu yani şey savaşı önleme koalisyonu. Ama tabii yeterli sonucu alamadık evet. maalesef bana şunu çağrıştırdı bu sergi acaba harbiye askeri müzede gezi direnişi sergisi açılabilir mi <gülüyor> öyle ilginç bir duyguyla geziyorsunuz çünkü bir yanınızda bostan bir yanınızda saddam arkanızda royters'in zırhlı aracı ne bileyim müze içinde gezerken aslında bir tür demokrasi ve e, kültür endüstrisi ilişkisine de çaktırmadan bakmadan yapamıyorsunuz çünkü çeşitli siyasal apışlarla ...örülü bir sergi... ...düşünün ki bu da bir hoşgörü... ...kalkışması... ...diyebiliriz, kitabı da zaten... ...bambaşka bir derinlikle hazırlanmış... ...bunların hiçbirini sansürlüğe versiniz... ...çünkü neticede... ...hepsi siyasal bir amaca... maksada hizmet ediyor... Ama bu ulusal bir müzede yapılıyor. Ben bunu çok takdire şartım. Evet yapıyordum. ve emperyal yani evet. İngiliz üzerinde güneş batmayan İngiliz İmparatorluğunun İmparatorluk müzesinde yapılıyor. Tabi bu önemli gerçekten. Yani. Ben de bir şey sormak istiyorum. Biraz önce saydığın savaşlar arasında Falkland adalarından ötürü çıkan savaşı duyamadım. Var mıydı sergi içerisinde bir parça olarak? Çünkü Malvinas diyorlar Arjantin'de. Onu göremesem de Spitting Image denen bu kuklalarla hatırlarsınız ünlü bir televizyon programı vardı. Hmm. Ondan Margaret Teatra dönük bir kukla örneğiyle o günleri de yad etmişler diyebiliriz. Hmm. Ama yine sözüne ettiğin gibi İngiltere'nin ya da Büyük Britanya'nın ne diyelim karnesindeki kırık notlardan biri olan İrlanda veya Kuzey hmm. on da Kuzey ile ilgili de bir özel bölüm müzede mevcut. Orada bütün e, IRA direnişinin, e, İrlanda Cumhuriyeti Ordusu direnişinin açlık grevlerinden işte sokaklarda atılan taşlarına veya dayanışma için doldurulmuş tırnak içinde halk türkülerine kadar e, çok ilginç objeye, postere rastlayabiliyorsunuz ve bu konuda da hiçbir şekilde e, taraf tutulmamış bir tarafta e, o dönemin iktidarının zırhlısıyla ile karşı karşıyasınız ama bir tarafta taşı aynı değeri verildiğini görüyorsunuz. Çok e, peki şey herhalde yoktur ama ben yani bir eksikliği söylemek adına değil de bir önemli bir şeyi hatırlamak için şunu da hatırlatacağım. Bu Irak bütün melanetlerin en temel noktalarından bir tanesi evet. Irak'ın işgali bugünkü bütün ...terörle mücadele dünyada... ...teröre karşı savaş denen şeylerin... ...kökünde... ...o ilk büyük günahlardan... ...birisi var diyelim. O sırada... E, ...Türkiye'nin e, Irak Savaşı'na... ...katılabilmesi için... ...mecliste yapılan oylama... ...tez meselesi ve... ...sonuçta da onaylanmadı... ...ve Türkiye dışında kaldı... ...bu müdahalenin. E, belki de Batı dünyası içinde parlamentosundan karar geçiren tek ülkeydi belki de değil benim bildiğim bilebildiğim kadarıyla tek ülkeydi. Bunun da yer bulabilmesi bir ya mecliste bayağı oylandı ve aynı oylandığı gün teskeri günü yani 60-70 bin kişinin sıhhiye meydanında da meclise buçuk kilometrede sesini duyurabileceği şeklinde oradan yayın da yapmıştık gün boyu açık gazetede çok önemli bir şeydi yani. ve Amerikalıların özellikle savaşı yöneten hazırlayanların müthiş bir şaşkınlığa düştüğünün örnekleri de var. Ne? Ne yapmışlar? filan <gülüyor> gibi sorular geçmişti. O, o da Böyle bir şey de yer alsa iyi olabilirdi Türkiye'nin. Türkiye özellikle olmasa da o dönem bu saydığımız serginin son zaman diliminde 4. bölümünde küresel yürüyüşlere dair tarihsel kareler var. Hmm. E, herkesin birbirinin e, benzeri e, gönüldaşı veya işte aynı e, düşünceye hitap eden e, pankartlarda dövizlerle <gülüyor> diğer tabiriyle gez, gezdiği anların e, eş zamanlı ülkeler arası e, haber ajansı kareleri var. Hmm. Onları söyleyebilirim. Evet. Yani bunun bizati böyle bir şey yapılıyor olması fırsat bulabilir miyiz bilmiyorum gezmek için ama bizi de dinleyicilerle beraber gezdirdin. Çok iyi olmuş böyle bir fırsatı yani yeniden çünkü epey de zaman geçti 2004'ten beri bu korkunç şeyin içinde giderek batarak bataklığın savaş ve sonu gelmeyen savaşlar bütün dünyada kıtalara da yayılan bir şeyin içindeyiz. Böyle bir etkinliğin bizzat Kraliyet Savaş Müzesi'nde yapılıyor olması çok iyi bir şey. Eksikler olsa dahi. Yani vakalara baktığımız zaman sadece yerin ve zamanın değiştirildiğini, maksadın hiçbir zaman değiştirmediğini görüyoruz. Örneğin 30 bin kadın ellerindeki çaputları kalkıp bir Kraliyet Hava kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri hava, hava gücü ortak e, üssünün dikenli tellerine e, protesto için e, bağlayabilirken bir taraf, bir diğer tarafa baktığımızda da barış anneleri dediğimiz olgunun 1911'e kadar u, uzandığını e, onların pasifist işte direnişçi duruşlarının barış yansı duruşlarının yine belgelendiğini görüyoruz. Aynı durum grafik tasarım içinde söz konusu müthiş bir yaratıcılık var. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Şey var mı bu Quaker'larında özellikle şimdi bu da çok önemli bir mesele. Hristiyanların bir kolu Quaker'lar mezhebi çok kuvvetli bir pasifizmi yani, savaş karşıtlığıyla şey yapıyor ve pek çok hem önemli simaları var işte Daniel Berrigan gibi rahip çok önemli hizmetlerde bulundu. Kendi sayısız defalar hapise atıldı ve hiç yılmadan devam etti rahipliğe de barış savunuculuğuna da aynı zamanda işte bilmem şeyleri basıp çok eski bir tarihleri var. Yani askerlik şubelerini basıp kayıtları yok etme yöntemi olarak da kendi yani topladıkları kanları dökerek bir daha ebediyen yani artık askere alınamayacak hale getirmek için Yaptıkları barış hareketleri var, koökykrlerin başını çektiği. Onlar da yer alıyor mu e, sergide? Doğrudan böyle bir örnekler az karşı karşıya gelmem gelmesem de yine e, paralelinde e, askere gitmeyi reddeden ama e, toplumsal hizmet adı altında sağlık alanında çalışmayı e, o koşullarda kabul edenlerin orijinal kostümleri, el yazı, yazıları vicdani belgeleri hmm. bunların hiçbiri de atlanmamış diyebiliriz. Hatta bu konuda biliyorsunuz en son Mel Gibson bir film çekmişti. Tam da bu dönemi işliyor. Evet. İlk vicdani redçinin galiba hikayesi. Bu da söylenmesi gereken detaylardan biri. Ayrıca tabii Nobel Barış ödülü de bu alanda çalışan iki kişilerden birinin kazandığı Nobel Barış ödülü de teşhir ediliyor diyelim Evet. Ee, ses enstalasyonları açısından zengin bir sergi olduğunu söyleyebilir miyiz peki müziklerde aynı şekilde ee, müzik konusunda e, çok büyük bir zenginlik yok lakin çok iyi röportajlar var bir röportaj adası e, yapılmış e, aktivistlerle e, röportaj adasında e, çok da e, alışkın olmadığınız ifadelere rastlıyorsunuz e, çok samimi yapılmış röportajlar Araya da tarihsel dokumanlar giriyor. Ee, sergiden de kendi barış mesajını, mesajınızla çıkıyorsunuz. Ee, barış sembolü şeklinde e, tasarlanmış bir e, masa ve o masadaki kalemler ve de size bırakılmış post it kağıtları e, bildiğiniz sarı kağıtlara dilediğiniz barış mesajını bırakarak sergiden ayrılıyorsunuz. Evet. Bu dini meseleye azıcık daha dönecek olursak yani şey herhalde kolonyal döneme kadar geri gitmiyor. Yani Gandhi'nin barış hareketleri filan, dini motifleri de bulunan. Hı hı. Ama yani mesela Hristiyanlığın dışındaki dinlerden de fazla bir dini, yani bir tek Quaker'ların başını çektiği bir çok önemli bir Hristiyan kolunun mücadelesi var barışçı. Evet. Ama mesela Müslüman kesimde ya da başka Hindu, Budist kesimde de çok fazla yok. Yalnız Vietnam'da işte Budist rahipler kendilerini yakarak evet. e, e, herhalde Vietnam, o fotoğraflar evet. vardır. Evet. Vietnam'da o evet. muazzam bir şey evet. yaratmışlardı. Budist rahipler. Evet. bizati kendi bedenlerini yakarak protesto etmişlerdi Amerika'nın korkunç stilasını ee, en diğer dinlerde biraz geride kalma durumu da var anladığım Hı. kadarıyla daha çok son yüzyıla odaklanmış dediğiniz gibi e, pek öteki coğrafyaların barış hafızalarına e, yaslanmamış bir sergi olmakla birlikte e, daha çok yeni kuşakların barışla tanışması, bir savaş müzesinde tanışması adına ilginç bir tecrübe vaat ettiği söylenebilir. Ee, şey, İngiltere tarihinde de mesela Gandhi operasyonu Gandhi'ye atıfta bulundunuz. Gandhi operasyonu denen bir yürüyüş e, e, hareketinin de e, yine sergi reyonlarından birinde belgelendiğini görüyoruz. Evet. Operation Gandhi demişler yani o şeye protesto eylemine. Yani bu Bizati serginin yapılıyor olması bizim bu hem sen daha önceki programda da e, hı hı. E, birazcık değindin. Şimdi de üzerinde konuşmamıza fırsat vermesi açısından bile son derece önemli yani hem görselliği. E, hatta hem... size sergide rastladığım bir rozeti göstereyim tam da aslında bugünü dünya çapında <gülüyor> gösteren bir durum iletişim özgürlüğümüze dair bir rozet gibi bir şey bu galiba evet. öyle mi? don't phone me i'm tapped <gülüyor> diyor yani, <gülüyor> sana sakın telefon etme dinleniyor telefonları don't, kayıt altında diyor don't tweet me <gülüyor> şeklinde belki modernize edebiliriz ee, benim son bir sorum Lütfen. daha var ee, Türkiye ile karşılaştırmalı olarak düşündüğünüz zaten biraz önce Gezi Parkı örneğini verirken söyledin daha ötelerine gittiğimiz zaman sence e, bu zenginlikte olmasın yani bilmiyorum belki de bu zenginlikte de olabilir Kıbrıs Savaşı mesela ya da Kore Savaşı sırasında, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında da aklına gelen örnekler oldu mu Türkiye ile yaptığın o karşılaştırmalarda? Türkiye'nin barış hafızası açısından düşünürsek. Evet. Yani insanların bir araya geldiği veya gelmeye çalıştığı son vakamız maalesef, maalesef biliyorsun can kayb kaybıyla sonuçlanan Ankara Garı hadisesi. Yine evet. taze, yine Gezi Parkı'nı andık. Ondan önce e, 1 Mayıslar Türkiye için hep barışçıl geçmeye çalışmıştır. Nevrozlar da aynı şekilde. Bunlar gözümün önüne gelen imajlar, gözümün önüne gelen kalabalıklar, iyi niyetli. E, tabii ki LGBT eylemleri. Tabii ki e, hiç unutmam Ömer abi de hatırlayacaktır. Tarifhane-i Amire'deki neredeyse tüm etkinliklerde bir barış ruhu, tarif Tarih Vakfı'nın yaptığı bütün etkinliklerde bir miting duygusu, gönüldaş birliktelik birliktelik Irak Dünya Mahkemesi. Kaldı. Evet yani o sıralarda açık radyo olarak çok kendi sınırlarımızı da zorlayarak canlı saatlerce canlı yayın yaptık. Darphane'yi amireden <gülüyor> çok heyecanla hatırladığım günlerdir. Yani, evet. yani herkeste de o ruh vardı. Yani hem sergileri gezerken orada hem işte Darphane Amire'nin harika binasının koridorlarında ve <gülüyor> ara Avlusunda filan dolanırken öyle bir ruh vardı ve çok önemli insanlarla da röportajlar gerçek sayısız röportaj yapma fırsatımız oldu. Demokrasi e, panayırı gibi bir şeydi yani. Evet yani e, hala aramızda programcıların da yer aldığı insanlarla orada da tanıştık mesela. Rauf'la. Sokaklarda tanışıyorduk Rauf Kösemen'le. Oranın avlularında. Ve bir yanda Arundati Roy geçiyor. Onunla bir mülakat attırıyorsun. Bir yandan işte felsefeciler geliyor. Robert Piske omzunu çarpıyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani şeydi öyle. Hoştu. Yani bu gibi şeyler, sergiler... ...bunları canlandırmak... ...asla ölmemesi gereken ve... ...giderek daha da... ...birlikte mücadele edilmesi gereken bir barış davasını şey yapmamıza yol açıyor. o açıdan iyi. Nereden sen sen naesti bu sergi gezmek sonra konuları sorayım. Gideceğimiz zaman malum şehirde ne var ne yok diye bakmak durumundayız. Evet. Bir turist adayı olarak, kültür turizmine vakıf bir aday olarak tabii ki bu sergi başlığı oldukça manyetik geldi ben de etkisine kapıldım. Hatta müzede yine Suriye e, ve e, Holocaust e, Soykırım maalesef, so Yahudi Soykırım'la ilgili özel birimler de var. Bu müzede bunları da gezmeden edemem edememe durumumuz söz konusu evet. oldu. E, yine Afganistan'la ilgili bir öz eleştiri şey, e, pavyonu yapılmış müzede. E, onu da İngilizlerin kendi kendileriyle hesaplaşmalar açısından, ya biz orada ne yaptık şeklinde evet. bir dokumenter bölüm olarak alabiliriz. Suriye bölümünde zaten bu sizin de dikkati hep çektiğiniz birazcık şaibeli olduğu bile söylenen beyaz e, e, miğferliler e, hareketinin de e, parçaları var. Hatta Saddam Hüseyin'in e, Bağdat'taki e, neredeyse övülmesine yönelik yapılmış seramik e, pano bile hmm. müzeye getirilmiş bir toplumsal delil olarak ya da 11 Eylül parçaları. Hepsi böyle sağınız solunuz sosyal, siyasal, toplumsal tarihe çarpıyor. Yani sağınızda solunuzda her yerinizde. Böyle bir müze kurgusu. E, bu ne zamana kadar devam ediyor dedin dinleyicilerimiz e, 28 Ağustos'a dek görülebiliyor Kraliyet Savaş Müzeleri'nin Londra merkez binasında e, sergi ücretli onu söylemem gerekiyor. 7 sterline e, geziliyor. E, fakat farklı koşullarda da ücretsiz görülebiliyor. Diyelim işte akademisyenseniz, sanat kritiğiyseniz, gazeteciyseniz bu tür kolaylıklar sağlanıyor. Aynı zamanda da müzenin internet sitesinden de alabildiğince geziyorsunuz sergiyi. Ve de e, kitabını özellikle öneriyorum. Kitabıyla müze... müze sergisi neredeyse rekabet ediyor birbirleriyle içerik ve evet, onlar çok oluyor. önemli bir tarz gelişti son zamanlarda revolution sergisinin de konuşmasını yapmıştık üzerinde çok ilginçti Victoria Albert müzesinde yapılan kaçırdığımız sergide de 68 devriminin ya yani 65 ile 75 70, 70 arasındaki o kısa dönemin bir ilginç sergisi vardı müzik üzerinden. Müzik demişken özellikle sorduğunuz için e, asıl gidiş nedenimi söyleyeyim. Victoria Albert Müzesi'ndeki e, Pink Floyd sergisi. Onların e, Ölümlü Kalıntıları isimli sergiydi. Hı, evet acı. Ondan da bahsettin. Evet. Be, bu sergi bittikten sonra da burada Harbiye'de devam edecek değil mi? Askeri müzede. E, belki. Garbiye olur bilmiyorum. <gülüyor> Evet bu da bir şarkıydı. Peki o zaman Masters of War şarkısıyla da bitirelim buna uygun düşecek bir şekilde Bob Dylan'ın ölümsüz savaş karşıtı yapıtı. Nobel ödüllü yapıtı. Evet, Nobel ödüllü <gülüyor> yapıtı üzerinde sonunda mezarlarınızın üzerinde durup emin ol, olmadan kalkmayacağım dediği ünlü mısrağının da bulunduğu şarkıyı çalalım. Savaş tacirleri için söylenmiş şarkıda ve peki programı da bu şekilde e, bitirelim. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz hepinize. Günaydın. Çok teşekkürler İbrahim. Teşekkür, teşekkür ederiz. Günaydın. Günaydın. Yeah, that build the big guns Yeah, that build the death planes Yeah, that build all the bombs Yeah, that hide behind walls Yeah, that hide behind desks I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing, but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly Like Judas of old You lie and deceive A world war can be won You want me to believe But I see through your eyes And I see through your brain Like I see through the water That runs down my drain You fasten all the triggers For the others to fire And then you sit back and watch When the death count gets higher You hide in your mansion While the young people's blood Flows out of their bodies And is buried in the mud he's thrown the worst fear That can never be hurled Fear to bring children Into the world Before threatening my baby Unborn and unnamed You ain't worth the blood That runs in your veins How much do I know That you talk out of turn You might say that I'm young You might say I'm unlearned But there's the one thing I know I'm younger than you Even Jesus would never forgive what you do Let me ask you one question Is your money that good Will it buy your forgiveness Do you think that it could I think you will find When your death takes its toll All the money you made Will never buy back your soul And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you lord down to your deathbed. And I stand over your grave And I'm sure that you did İzlediğiniz